Merhaba, Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Ben Hasan Cenk Dereli. Uzun süre sonra birbirimize bakarak bu anonsları <gülüyor> yapıyoruz. Alsancak'tayız, sevgili Cenk'le birlikte bir masada karşılıklı yan yana. <gülüyor> evet, daha önce e, stüdyoya konuk olurken bu sefer program yapımcısı benim stüdyoma <gülüyor> Aslında evimdeki çalışma odama konuk oldu. Yağmur hoş geldin. Harun şu anda yanımızda değil Harun evet. üzere de bir selam söyleyelim. Kendisi çalışıyor şu anda melodiler kurmakla meşgul insanları eğlendirmekle. Hoş geldiniz İzmir'e. Evet, hoş bulduk. Seni görmek çok güzel. Ara evet. ara programları hep böyle telefonda birbirimizi görmeden yapıyorduk. Stüdyoya evet. uzun süredir giremiyoruz. Evet. Bugün böyle bir masada eskisi gibi yine bir haber, yine bir cenkten etkinlik vesilesiyle <gülüyor> bu programı kaydediyoruz. İzmir'den haberleri başka sefere bırakalım. Evet. Bugün İstanbul'dan haberleri vereceksin. Evet, çünkü bu programın yayınlandığı gün aslında ilk gününü gerçekleştiriyor olduğumuz ve ertesi günde yani Cuma günü de devam edecek, 25 Mart Cuma günü de devam edecek olan, bu sene dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz yapı fuarı kapsamında gerçekleşen mimari ustalık sınıfı yapı masterclass etkinliğini biraz konuşmak istedim aslında ben. Bir yandan işte her şey kendi tarihini yazarak devam ediyor. Kaç tane yaparız, kaç gün olur, nasıl bir şey olur diye düşünürken sevgili Zeynep Gülşen'le beraber yapı fuarı etkinlikler sorumlusu onun da oldukça sıkı katkılarıyla bazen sadece mimarları bazen hem mimarları hem mühendisleri bazen mimarları ve aydınlatma tasarımcılarını ağırladığımız aslında işte Masterclass denilen konuları derinlemesine konuştuğumuz, çok şey değil az şeyi daha derin konuştuğumuz bir böyle söyleşi dizisi yaratma şansımız oldu Yapı Fuarı içerisinde. Biraz onu konuşalım istiyorum bu senekini. Sonra da belki neler olabileceğini konuşuruz. Bir de Yapı Fuarı kült bir etkinlik. <gülüyor> <gülüyor> daha önce de Yapı Fuarı ile ilgili çok program yapmıştık. Bir yandan da bu etkinliği unutmamakta iyi. Ankara ve İzmir'de düzenlenirdi bilmiyorum hatırlıyor musun ama 3 şehre yayılırdı. Şimdi çeşitli koşullarda dolayısıyla sadece İstanbul'da. Biraz bunlardan konuşalım istedim. Sen de beni kırmadın. Teşekkür ediyorum. Her zaman böylece duyuru da yapmış oluruz. Hmm. Tekrar edelim siz bu programı dinlerken etkinliğimiz başlamış olacak. Evet. Sevgili Cenk ve konukları aynı zamanda da kayıt olanlar, mimarlar, tasarımcılar, meraklılar. Mühendisler. Evet her tür malzemeyle içli dışlı olan daha derinlemesine ismiyle müsema tabi masterclass'a evet. <gülüyor> sohbet tartışma ve malzeme ve... Özellikle yapı malzemesi odasında tartışmak isteyenler için hem bu programın yayınlandığı Perşembe günü hem Cuma günü etkinlikler olacak. Hı. Tabii yapı fuarı dediğim gibi biz çok konuştuk 23-26 Mart tarihleri arasında Devam ediyor olacak aynı zamanda da siz iki gününde bu etkinliği yapıyorsunuz. Hı hı. 44. Suymuş bu sene fuarın evet. bu arada. Biz aramızda konuşuyorduk. 50 oldu mu acaba evet. diye. 50 de geliyormuş. Sizin de 4 tabi. Hani evet. ilk başladığında biz burada konuştuk. Hani nasıl bir format olacak, neler hı hı. bekliyor gibi. Hı hı. Pandemiler araya girdi. Evet, evet birçok bir farklı değişenler dönüşenler oldu. Ama bir şekilde devam, devam ettiniz. Ediyor. ...zamanın ruhunu da yakalayarak... Hı. ...belki ben onu sorabilirim yani... ...hem pandemi önlemleriyle birlikte... ...fuarlar da başlamış oldu... ...siz burada nasıl bir etkinlik kurguluyorsunuz... Hı. ...neler olacak, neler bekliyor gelenleri... ...yani şöyle bir şey aslında genel... ...kendi karakterinden bahsedeyim... Ee, ...biraz aslında bu e, radyo programı... ...geleneğinin devamı olan bir... E, ...içerik, onun ilhamıyla... ...ortaya çıkmış olan bir şey... ...çünkü şöyle bir şey yapıyoruz... ...fuar alanında aslında rehberli bir tur gibi... ...bir şey düzenliyoruz ama... Sınırlı sayıda kişi, yani 15-20 kişilik bir katılımcı kitlesi oluyor. Başvuran kişiler yapı fuarının web sitesi üzerinden etkinliğe kabul aldıklarında geliyorlar. Onlarla beraber buluşuyoruz ve onlara kulaklık dağıtıyoruz. Telsiz kulaklıklar. Benim ve yanımdaki konuk mimarın da elinde birer mikrofon oluyor. Ve biz fuar alanında daha önceden belirlenmiş olan fuar standlarına giderken, yolda yürürken mimarın bugüne kadarki deneyimlerini, bundan sonra yapacaklarını, şu anda uğraştığı şeyleri falan konuşuyoruz bir yandan. Bir yandan da standa geldiğimizde firma sahipleriyle ya da o malzeme ya da işte kurum neyle, neye odaklı bir şekilde bir üretim yapıyorsa o konunun uzmanı olan mühendisler ya da mimarlarla beraber bir sohbet, sohbet gerçekleştiriyoruz. Yapı fuarı Geçen sene daha tabii ki tenhaydı pandemi e, dolayısıyla, geçen sene de yapma şansımız oldu ama normal kendisi en kalabalık olduğu durumda e, biraz içinde kaybolabildiğin, e, yorgunluktan dolayı böyle e, hani saatin kaç olduğunu falan unutabildiğin bir e, alan aslında. E, bu etkinlikle beraber e, yapı fuarının sunduğu şey e, rotası belli. E, tematik içerikleri farklı malzeme gruplarını ziyaret etme imkanı veren ve aslında üst düzeyde marka temsilcisi olan kişilerle tanışmanın yolunu e, ziyaretçiye açan bir etkinlik olması. Onun üzerine bir de konuklarımız oluyor. işte bahsettiğim gibi e, biz e, katılımcı olan kişilerle gezerken e, konuğum olan... Aslında yürürken bir radyo programı gibi bir şey yapmış oluyoruz aslında. <gülüyor> ee, yürürken sohbet ettiğim bir konuğum oluyor. Bir de o konukla beraber daha sonra e, günün ikinci yarısında bize katılan yine bir başka ya da birkaç başka konuğumuz oluyor. Onlarla beraber e, yapı fuarının bizim için özel olarak ayarladığı bir alan var. E, seminer alanı gibi. E, o alanda oturup e, onların projelerinin daha özelleşmiş noktalarını konuşuyoruz. E, aslında hem tanışma hem daha fazla bilgi öğrenme hem fuarı daha tanımlı bir şekilde gezme hem de günün sonunda aslında networking imkanını oldukça fazla sunan bir etkinlik konsepti Evet yani buna dediğin gibi hem mühendisler, tasarımcılar, mimarlar hem de özellikle öğrencilerin Hı -hı. katılması Hı -hı. burada onlar için verimli olacak gibi görünüyor değil mi? Evet. Daha önceden de çünkü öğrencilerden katılanlar Hı -hı. olmuştu. Biraz ondan da bahseder misin? Olur. Bizim e, tematik olarak odaklandığımız grup aslında e, ya, lisans eğitiminin sonunda olan yeni mezun ya da yüksek lisans doktor eğitimlerine devam edenler ya da pratik hayatta e, mimarlık mesleğinin içerisinde olan kişiler aslında. E, çünkü biraz konuştuğumuz konular böyle e, temel giriş düzeyindeki konulardan daha özelleşmiş şeyler. Biraz deneyim kazanmış olmak daha faydalı oluyor. Yani hiç mi lisanstan katılımcımız olmadı? Tabii ki oldu. Lisans eğitiminin başında olan kişiler. Ama e, o biraz şey oluyor böyle e, konuşulan konuyu e, yakalama konusunda biraz dert oluyor. E, ama işin en ilginç kısmı işte kendi mesleğini ofisinde piyasada, serbest piyasada çalışarak konumlandırmış olan alandan deneyimli mimarların o noktaya nasıl geldiğini, şimdi nelerle uğraştıklarını, işte kendi ofislerini nasıl yönettiklerini, bir proje süreciyle nasıl baş ettiklerini, daha önceki yıllarda yapmıştık mesela projelerin mühendislik süreçlerini, de çözüm ortağı olan e, inşaat, mekanik e, mühendislerinin katılımıyla da gerçekleştiğimiz etkinlikler olmuştu. E, onda mesela e, yani bir e, yapının e, tasarım sürecine bütün bu mekanik tasarımın da nasıl dahil olduğunu vesaire konuşma şansını bulmuştuk. Bu gibi özelleşmiş şeyler konuşulduğu için e, daha deneyimi olan e, bir kitleyle daha iyi e, etkileşime geçebiliyor. Ama e, senin de söylediğin gibi... Bizim de daha önce konuk ettiğimiz gibi aslında lisans öğrencisi olan, eğitimin herhangi bir bölümünde olan ya da mimarlık alanından olmayan, yine senin söylediğin gibi fuarda buna dahil olmak isteyen başka bir meslek profesyonel profesyonel alanından gelen kişiler de her zaman konuğumuz olabiliyorlar. Evet o zaman davet etmiş olalım dinleyicileri. Evet, nereden var. Evet, nereden <gülüyor> nasıl... Kaydoluyorlar, başvuruyorlar, evet. kaçtan kaçağa. Sonra etkinlik detaylarını soracağım tamam, ama. Yapufuarı.com.tr adresinde etkinlikler bölümünde zaten bizim düzenlediğimiz etkinliğin kendi bir sayfası var. Orada kayıt bölümü var. Ücretsiz kayıt olup konfirmasyonla beraber bir telefonu da alıyorlar tabii ki. Çünkü sınırlı sayıda olduğu için. E, yedek listeler de oluyor e, siz gelemeyecek iseniz e, sabah bütün liste aslında tekrardan aranıyor bir, bir emek var orada evet. benim çok fazla e, yani teşekkür ediyorum ki çok fazla dahil olmadığım bir e, süreci var e, eğer o gün yapı fuarını ziyaret etmek için orada bulunuyorsanız e, etkinlik alanında da e, bizim bir buluşma noktamız var. Orada da eğer kontenjanımız dolmadıysa da etkinliğe dahil olabiliyorsunuz. O yüzden 25 Mart Cuma günü sabahı eğer gelmek istiyorsanız yapı fuarına 10.30 gibi biz dolaşmaya başlıyoruz. O yüzden e, erkenci olup gelip e, yer var mı diye sorabilirsiniz. Evet yani bu programı dinleyiciler dinlerken biz çok uzaklarda olacağız diyeceğim. Canlı <gülüyor> kayıt yapmıyoruz anladığınız üzere. Cenk ve sevgili konukları şu anda stand stand geziyor olacaklar. Evet. Aynen öyle. <gülüyor> Nereleri gezeceksiniz? O sürpriz olsun tabii dinleyicilere ama. Evet, ya, şey söyleyebilirim özellikle e, yapılmaya çalışılan şey şu e, farklı malzeme gruplarını ziyaret etmek amaçlanıyor. Yani hı hı. E, akustik paneller de var, e, yalıtım malzemeleri de var. İşte e, e, ahşap odaklı e, ürünler üreten firmalar da var. E, kent mobilyaları üreten firmalar da var. E, çok çeşitli e, aslında şeyler var, e, firmalar var. Olabildiğince zaten o kapsamı geliştirmeye e, geniş tutmaya çalışıyoruz. Bu bizim e, yaptığımız rota. Sizin kendi başınıza yapı fuarına gelip işte merak edebileceğiniz farklı tip ürün gruplarını gezerken atacağınız aslında rotalardan kısaltılmış bir tanesi. Biz 6 tane firmaya ziyarette bulunuyoruz. Hı hı. Bir yandan da aslında hangi firma nerede, işte buraya tekrar gelirim ya da arada kimi kaçırıyorum diyebileceğiniz, kaçırdığınızı düşündüğünüz firmalar varsa onları tekrar ziyaret edebildiğiniz bir zamanda sunuyor size o yüzden aslında makul geliyor bana çünkü yapı fuarına gidip dediğim gibi en başında yani kaybolma ve kendi odağını kaybetme ihtimalini çok fazla biz biraz daha odaklı bir şey yapıyoruz bir de yapı fuarının içerisinde aslında farklı alanlar da var içerik olarak sunulan onları da belki konuşuruz yani bu sene işte Zero Build Summit'in ana tema olarak oturduğu bir Ana etkinlikler grubu var. E, yapı malzeme mimarlık söyleşileri var. Bir de yapı tek garaj e, geçen sene de oldukça ilginçti. E, Startuplar konuştuğumuz konulara ve e, yapı sektörüne ya da mimarlığa ya da tasarıma dair e, çok farklı türden startupların kendilerini tanıttıkları e, e, uydu küçük e, ziyaret alanları var yapı fuarı içerisinde. Yani lisans eğitimine hala devam ederken yeni teknolojilerle bir artırılmış gerçeklik deneyimini mimari tasarıma dahil etmek isteyen kişiler de var. Doğal plastikleri işin dışında bırakarak doğal bir kısım polimerlerle yeni malzemeler geliştiren insanlar da var. Ondan kapsamı ilginç aslında geldiğiniz zaman sadece... İşte dediğim gibi standda katalog topluyorduk eskiden hmm. valizlerle İnternet <gülüyor> bu kadar yaygın değildi Değil. evet, evet. çekçekli valizlerle bizim sıra evet. sıra fotoğraflarımız var lisanslayken evet. olmaz olur mu yani o yüzden onun dışında da oldukça farklı şey var onun yanında da işte bütün bu tur sırasında da bütün bunları biraz ...ziyaret edip aslında görebiliyorsunuz yani. Hı hı. Ama dediğin önemli gerçekten. Yani o kadar devasa bir yerleşke de... ...o evet. kadar hani... ...yoğun içerikli oluyor ki bu yapı fuarları... ...bir yandan da hani... ...gün içinde üst üste gidecek... ...bir programınız vaktiniz yoksa... ...oraya bir gün içinde gidiyorsunuz ve... ...tabir caizse ambalı oluyorsunuz. Hı. Yani o yüzden bu yaptığınız gibi hani... ...daha odaklı belli yerlere uğrayan... hani ...bir yandan bir radyo programı gibi diyorsun... ...bir yandan da böyle bir tur gibi... ...ben de canlandı o kulaklıklarla... Hani Bunlar da bir yandan ziyaretçinin işini kolaylaştıran ya da başka bir biçimde deneyimlemesini sağlayan etkinlikler. Peki bu programı dinlerken siz stand stand geziyor olacaksınız dedik. Hı -hı. Kimlerle geziyorsunuz? Biraz böyle program içeriğinden de bahseder misin? Hı -hı. Ee, şöyle bu sene iki tane e, iki güne yayılarak yapıyoruz. Daha önceki senelerde üç güne de e, yaydığımız olmuştu. E, ayın e, 24'ünde yani bugün Hı -hı. E, şu anda programı siz dinlerken... Durmuş Dilekçi ve Büşra Al'la beraber geziyor olacağız. 25'inde de Şule Ertürk'le, Volkan Taşkın'la beraber geziyor olacağız. Bahsettiğim gibi bir gezen konuğum var, bir de sonra seminerde beraber buluştuğumuz konuğum oluyor. Bu sene bana Büşra ve Volkan gezi sırasında eşlik ediyor olacaklar. O gezi içerisinde onlarla konuşulan şeyler de çok kıymetli. Çünkü bir yandan işte hem onlar benim uzun süredir tanıdığım insanlar ama bir yandan da uzun süredir pek de konuşamadığım hmm. arkadaşlarım. Onlarla böyle işte ne yaptın ne ettin muhabbetinin biraz daha ötesinde kendi işlerini de oturtmuş. Aslında hani bu işler nasıl oluyor nasıl devam ediyor deneyimini. Ee, ne bileyim böyle kulak kabartıp aslında duymak isteyebileceğimiz çok fazla e, küçük da aslında konuşma şansımız oluyor. E, oturduğumuz zaman da projeler üzerinde konuşuyoruz aslında. O da büyük bir avantaj sağlıyor. Bir de enteresan bir şey var. Geçen sene onu çok e, yaşadık. E, ziyaret ettiğimiz standlarda firmaların kurucusu olan kişiler de bulunuyorlar. E, yani bunun, böyle çok büyük bir seramik firmasının e, kurucusu, birinci jenerasyon kurucusu da olabilir. Yani e, Demirden ya da metal çitler üreten e, makinaları tasarlayan e, 80 metrekarelik bir e, sanayi atölyesinde bu işe başlamış. Şimdi dünyanın pek çok farklı noktasına ihracat yapan e, ve heyecanını o günkü yani ilk başladığı andaki heyecanını, vizyonunu, başına gelenleri ve bundan sonra hedeflediklerini anlatan e, firma sahipleriyle de buluşuyoruz. Aslında işte yolda yürürken sadece konuşulanlar değil, bütün bu kişilerle... Ee, buluşulunca konuşulan şeyler de oldukça etkileyici oluyor ee, çünkü işte firma ya da kurumlar belli markalar sadece nesneleşiyorlar onlar objeleşiyorlar ama e, onları hayatta tutan ya da onlara hayat veren e, kişilerin e, kişilerle buluşup onlardan o ürünleşen objeleşen şeyin ruhunu dinlediğiniz zaman e, iş oldukça değişiyor. Hı hı. İşin büyüsü de biraz orada aslında bu turda normalde standa gidip tanışamayacağınız kişilerle tanışmış oluyorsunuz. Yani bir yandan işin yapı sektöründeki farklı şeyleri üreten kişilerin girişimciliklerini ve iş girişimlerine dair olan detayları öğreniyorsunuz. Bir yanda da mimari tasarım ve mimari proje ofisi ya da mimari uygulama ofisi yürüten kişilerin deneyimlerini deneyimlerine şahit oluyorsunuz. Böyle kapsamlı bir etkinlik oluyor günün sonunda. <gülüyor> evet yani bir yandan da çok Jenk bir etkinlik diye düşündüm. <gülüyor> Çünkü Cenk zaten bu malzemenin arkasındaki o gerçek insanlar, onun sesleri, hani evet. o insanlar ne anlatıyor, kendi sesleriyle var olması. Zaten sen hani kendi pratiğinde de hmm. yaptığın o peçak uçalarla, evet. diğer etkinliklerde de hep bu hmm. insanların kendi sesleriyle var olmasını da önemsiyorsun. O bakımdan da hani bir malzeme fuarı aslında. Ürünlerin, son ürünlerin, objelerin ön planda, malzemenin kendisinin ön planda olduğu bir yerde biraz da böyle pratikler, kişiler, evet. onların deneyimleri üzerinden bir tartışma ortamı gibi bunu evet. kurguluyorsun. Ne kadar sürüyor peki? Yani e, bu seneki programdan e, bahsedeyim işte 10 e, civarı saat 10 civarı 10.30 gibi buluşuyoruz ve e, başlıyoruz. E, sonra saat e, aslında 3 civarında da. Ee, arada duruyoruz tabii ki. Bir ara veriyoruz. yani Üç firma ziyaret ediyoruz. Sonra bir ara veriyoruz. Orada bir serbest zaman oluşuyor. Sonra tekrar buluşuyoruz katılımcılarla. Üç firma daha ziyaret ediyoruz. Sonra onlara yine bir serbest zaman veriyoruz. Hem dinlenmek için bu hem de akıllarında kalan yerleri tekrar gidip dönüp e, biraz daha derinlemesine bilgi almak istedik, istedikleri için bir fırsat sunuyor onlara. O sırada biz gelen konuklarımızla beraber e, biraz gezmiş oluyoruz. Gezme fırsatı e, oluyor. Sonra e, bir saat kadar da e, bu seminer alanı dediğimiz yerde e, aslında bizim sınıfımız oluyoruz, masterclass sınıfı e, orada oturup e, işte proje detaylarını konuşuyoruz e, yaklaşık böyle saat yani sabah e, işte 10 1030 buçuk gibi başlayıp 4-4 e, buçuk gibi biten e, bütün güne yayılan ama bütün günde her an dolu olmayan e, işte sizin e, ziyaret etmek için farklı şeylere de e, zamanınızın olduğu e, esnek bir program aslında ama e, yani sabahtan katılan birinin günün bütün geri kalanına e, katılmasını istiyoruz. Ama zaten o kadar tatlı da oluyor ki e, kimse yarım bırakıp da e, gitmiyor. Onu da söyleyeyim. <gülüyor> Tabii canım zaten katılımcılara bakınca arkadaşlarımız tanıdıklarımız evet. Volkan Taşkın zaten açık mimarlığın programcılarındandı. Evet. Sesine aşinadır dinleyiciler evet. diye düşünüyorum. E Daha ne olsun diyeyim yani, o zaman. Evet. Gayet keyifli oluyor. Bekliyoruz e, bugün gelememiş olanları yarın mutlaka e, yapı fuarına bekleriz. Yani bakalım neler olacak? Zeynep Gülşen'e ne de teşekkür ediyorum ben buradan çünkü geçen sene sen ne de aslında konuşmuştuk beraber yapar mıyız acaba diye. Zeynep şey yaptı, bayağı motive etti aslında beni ikna etti diyeyim. Onun ısrarı ve ikna ediciliği olmasaydı herhalde böyle yarım kalabilirdi bazı şeyler ama geçen sene de mesela, Pandemi koşullarında oldukça kontrollü işte giriş sayısı sınırlandırılmış olan bir fuar yarattılar, seyreltilmiş bir fuardı. Onu da görmek enteresan çünkü yani sektörel bir fuar ama fuarcılık da hı hı. bizim yani tasarlama pratiğimizin çok da uzağında olmayan bir şey ki Zeynep de İstanbul Teknik Üniversitesi'nden peyzaj mimarlığı bölümünden mezun olan bir arkadaşımız. O şu anda bütün bu etkinlikler sorumlusu olarak çalışıyor. O yüzden bir yandan da onun mesleki, pratiğine yakın olmak ve onu görmek de bu kadar büyük ölçekli bir etkinlikte ilginç oluyor. Ona da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Sevgiler Zeynep, emeklerinize sağlık. Bana da not olsun. Zeynep konuşalım beraber. Evet. Pandemide fuarcılık nasıl oluyor diye evet. <gülüyor> radyo dalgalarıyla mesajımı gönderiyorum. Harika. <gülüyor> Emek veren herkesin emeklerine sağlık. Yani pandemi zamanında yine yaptınız. Hani bu sene şartlar daha farklı, aşı yaygınlaştı, hani Hı. seyahat kısıtları kaldırıldı. Daha farklı bir deneyim olacaktır. Merakla bekliyorum ben de. Evet bakalım göreceğiz sonrasındaki çarpan etkilerini de tekrar belki konuşuruz bir fırsat olursa tekrardan. Umarız. O zaman tekrar duyurmuş olalım. Meraklısı olan, katılmak isteyen sevgili dinleyicilerimiz katılabilirler. Yapı Fuarı'nın internet sitesi üzerinden hem aynı zamanda bu programın yayınlandığı gün devam ediyor olacak. Bu saatlerde evet. kaçırdıysanız, Aa, ben katılmak istiyorum diyorsanız da tekrar etmiş olalım. yapıfuar.com.tr üzerinden Cuma günkü etkinliğe de kayıt olabilirsiniz. Senin de emeklerine sağlık şimdiden Cenk. Teşekkür ediyorum Yağmur. Görüşmek üzere diyorum. Evet bir başka sürpriz Hasan Cenk Dereli ile programda artık hangi masada hangi şehirde oturup buluşuruz bilmiyorum ama o zamana kadar hoşçakalın.